Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyha resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kardeşler bu haftaki İsmail Husna dersinin konusu El Kerim ismi tafdiri El Ekram. El Kerim ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmekte. Birincisi Neml suresi 40. ayette. Hemenen şekerate innema yeshkuru nefsi. Her kim şükrederse ancak kendi nefsi için şükretmiş olur. Hemenen keferate inni rabbi ganiyyun kerim. Her kimde de inkar eder lankörlük yaparsa muhakkak ki benim Rabbim ganiy, çok zengindir, kerim, kerem sahibidir. İkinci ayetimizde İnfitar Suresi, altıncı ayet Ya yühe'l insanu ma gharrake bir rabbike'l kerim Ey insan, seni kerim olan, ihsanı bol olan Rabbine karşı aldatan nedir? Bir de üçüncü bir yer daha var. Bu kıraat alimlerinde ihtilaflı bir yer. Mü'minûn Suresi 116. ayet. O yüzden iki dedik, üç demedik. Bizim elimizdeki eee mushaflarda El Kerim ismi Allah'ın arşının sıfatı. Bazı kıraatlerde de Rab'bin sıfatıymış. Şöyle ki Teâlâ Allahu'l Melikul Hak. Hak melik olan Allah ne de yücedir. Lâ ilâhe illâhu ondan başka hak mabut ilah yoktur. Rabbu'l Arş'il Kerim. O Kerim Arş'ın Rabbidir. Bazı kıraatlerde de o Arş'ın Kerim Rabbidir, O sonaki kerim sıfatı Arş'ın değil de Allahu Teala'nın El Kerimi olursa, Arş'ın sıfatı El Kerim olursa, Ramp'ın sıfatı. Ha. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Ekram diye geçiyor. Ekram kerimin daha fazlası, daha çoğu, daha çok ikram sahibi. Kebir, kebir. Evet. O kalıpta. O da Kur'an-ı Kerim'de bir defa geçiyor o da Alak suresi biliyorsunuz 3. ayet İkra ve Rabbükel ekrem oku ve senin Rabbin ekremdir, ikram sahiptir lütfu en bol olandır en kerem sahibi, en çok lütuf sahibi, ihsanı bol hayrı en fazla olandır manasında bir ayette geçiyor sadece bir hadisimiz var El Kerim isminin geçtiği Ahmet bin Hamel'in müsnedinde Tirmizi'nin İbn-i Macen'in Ebu rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Güzel bir husa işaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki اِنَّ اللّٰهَ رَبَّكُمْ حَي۪يُّنْ كَر۪يمٌ Şüphesiz ki sizin Rabbiniz olan Allah hayidir. Yani kerimdir. Yani kerem sahibidir. Lütfu bol ve daim olandır. يَسْتَح۪ي ida رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَيُّ sıfran yani kul, adam ona iki elini kaldırıp da dua ettiğinde, o iki elini boş olarak geri çevirmekten haya eder. Kerim olan, hayi olan Allah, Rabbini bilmiş, tanımış ve Rabbini el açmış bir kulun, ellerini boş olarak geri çevirmekten, yani isteklerini karşılamadan, onu elini boş geri çevirmekten haya eder diyor. Yani ellerine aşağı duanın kulun duasını kabul eder, onun isteğini ona bahşeder. Burada da Hayy ismiyle beraber Kerim ismini de zikretti. Allahu Teala hakkında Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ayet ve hadislerle kullanımını görmüş olduk. Şimdi Kerim kelimesinin sözlük anlamına geçelim. lisan Arapta bu lisan Arap büyük bir Arapça sözlük tüm dünya çapında meşhur çok büyük bir geniş bir Arapça sözlük orada diyor ki İbn Siden, Kerim Kerem sahibi demek Kerem ise onursuzluğun alçaklığın değersizliğin zıttı yani üstünlük şeref efendim değerli oluş demek Kerem asil demek Kerim asil demek değerli demek hayırlı demek faydalı demek insanlar Arapta geldiğine göre. i̇mam Zeccac Kerem'i şöyle tarif ediyor. Kişinin hemen uyum sağlayan, uyumlu birisi olması. Dolayısıyla Kerim olan da uyumlu olan kimse. Yumuşak, efendim, geçimli kimse demek. İmam-ı ise Kerim cömert demektir diyor. İzzetli demektir. hoşgörülüdür affedendir. Bu üç manayı da allah Teala kullanırız. Bu manaya gelir diyor. Yani allah Kerimdir demek, bir Allah cömerttir demek. Ne demek cömert? Veren ve verdiğini saymayan, hesap etmeyin. Ya yani bugünlük bu kadar yeter demeyen. Verir insan ne yapar? Cık, bugünlük sadakamızı verir ki yeter der. Cömert demez öyle bir şey. Bir, Allah için kullanan zamanı zaccacinin ifadesi görür. Cömert demektir. İki, izzetli demektir. Ve üç, hoşgörülü affeden demektir. Asil olan kimselere yakışan bu üç haldir. Diyor, üç ve cehil de Allahu Teala'nın bahsedilmesi caizdir diyor. İmam Hattabi de Rahimehullah kerim hayrı çok olandır ve o hayrı kolay elde edilendir diyor. allah Alem bundan dolayı olsa gerek ki bizim atalarımız eskiden hanımlarına kerime derler. Hı. Kerimin müennesi kerime yani kerem sahibi olan bayan. Hayrı çok olan, yararlı olan ve yararı devamlı olan bayan demek. Bir de zarif, zarafet sahibi, güzel, uyumlu, manialların adı geliyor. Böyle düşünüldüğü zaman kerim erkek için kullanılır, kerime bayan için kullanılır. Ve maalesef bizim dilimizde unutulan güzel kavramlardan birisi. Kerime, kişinin hanımını bu şekilde isimlendirmesi, hitap etmesi akadersi tabii ki inşallah. Elbette ki güzeldir. Hanımın da hoşuna gider ve ona saygınlık da kazandırır. Efendim bu vasıflarla da vasıflanmaya onu teşvik eder, yönlendirir. Kelimenin sözlük manası bu. Kerem, ondan türeme Kerim ve Kerimenin. Allah Azze ve Celle hakkındaki anlamı nedir peki? El Kerim isminin ve el Ekrem isminin. Hatta bir diyor ki Kerim isminin anlamını bize ifade ederken Şeknud Du'a isimli kitabında Kul hak etmeden bile ona nimet bahşeder. Ve talep etmeden ona ihsanda bulunur. Bu ancak kerim oluşunu karışır. Biraz düşünelim üzerinde. Biz Allah Azze ve Celle'den mesela bir yetmiş istedik mi? İki göz, iki ayak, sağlam iki böbrek, karaciğer, akciğer, mide, bağırsak, dalak, göğüs, kol, el, ayak, parmak, beyin, akledebilirlik, İslam, hidayet, bunlar bizim isteğimizin dışında verildi bize. Hak ettik mi pek bunları? Herhangi bir hak ettiğimizi söyleyebileceğimiz, iddia edebileceğimiz bir çalışmamız, emeğimiz var mı? Yok. İşte bu diyor. Allah-u Teala kuluna ama ayırt etmeksizin, yani sadece iman edenlere değil, küfredenlere de veriyor bunu. Hatta birçok nimeti küfredenlere dünyada peşine veriyor ki, ahirette payı kalmasın diye. Kul talep etmeden ve hak etmeden vermektedir. Bu Allahu Teala'nın kerim isminin gereğidir, karşılığıdır. Organizede ortalama insanların yevmiyesi 100 lira. Yani sabahtan akşama kadar insanların cılkını çıkartmadan 100 lirayı vermiyorlar. Allah Azze ve Celle bunlarla kıyaslanamayacak bol çok nimetleri hiçbir karşılık görmeden istemeden veriyor. İşte bu onun neydir? Kerim sıfatının bir gereğidir. Hatta en manalar katacak şekilde en cömert, en hayırhah, en hayrı devamlı olan, çok olan manasında ekramın özelliğidir. Ee, onun gereğidir şüphesiz. İmam Gazali rahimahullah, aslında istikameti düzgün bir insan ama tasavvufunu almış, götürmüş, bir tarafa savurmuş. Sonradan tasavvuf illetinden tövbe ettiği söyleniyor. Temenni edelim ki o hal üzere tövbe etmiş, üzere vefa etsin. Yoksa istikameti düzgün bir insan. O İhya-ül-ümüddin -um diye dört cilti çok meşhur bir eseri var. Ondaki zayıf hadisleri arındırsak ve tasavvuftan kaynaklı istikameti saplarını arındırsak çok güzel bir kitap. Çok değerli bir eser. Ama maalesef bu bahsettiğim şeylerden dolayı okuyalım ve istifade edelim diyemiyoruz. Doğruyu, eğriyi ayırt edebilme, Efendim zayıfı sahipten ayrıdır bunlar özelliği olan insanlar kitabı beğeniyorlar. İmam Gazali'nin El Maksadul Esna isimli kitabında bu Kerim isimle verdiği güzel bir açıklama var çok hoşuma gitti. Diyor ki Kerim takdir ettiği zaman affeder yani övdüğü beğendiği zaman ne yapar affeder. Söz verdiğinde yerine getirir. Verdiği zaman umulanın ötesinde fazla fazla verir. Söz verir. Onun ötesinde fazla fazla verir. Ne kadar verdiğini ve kime verdiğini önemsemez. Kendisinden başkasına ihtiyacın arz edilmesine rıza göstermez. Kendisinden uzak durulduğunda kendisini uzaklaştırmadan yumuşakça kınayıp ayıplar. Şu ifadelerin güzeline bakar mısınız? Kul Allah'tan uzak kalır mı? Durur mu? Allahu Teala onu kınayıp ayıplarken kendisini uzaklaştırmadan kınar. Çünkü Allah kulunu uzaklaştırırsa kendine ne ona Lanet etmiştir. Yani rahmetinden kovmuştur. O ne yapmaz? Böyle yapmaz. Kul ondan uzaklaşsa bile o kulu ayıplar, kınar, hatta ikaz eder. Sarsar bir ama bunu kendisinden koparmadan yapar. Devam ediyor. Kendisine sığınıp ilticadeni edeni zayi etmez. Sığındı mı? Onu koruması altına alır. Hiçbir vesile ve aracıya muhtaç bırakmaz. Demektir evet. El-Kerim. Çok güzel tarif etmiştir. Kerem sahibi. İhsanı bol ve devamlı. İbn-i Kayyumrahim'in da diyor ki El-Kerim güzellik ve zarafet sahibi hayrı çok, faydası muazzam olandır. Her şeyin en güzel ve en üstün olanıdır. El-Kerim. Bundan dolayı Allahu Teala kendi zatını El-Kerim diye vasfettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda kelamını yani Kitabullah'ı da Kerim diye ifade etmiştir. Ne diyoruz biz? El-Kur'an-ül-Kerim. Kerim olan kitap. Hakeza arşını Kerimli ifade etmiştir. Bitki ve benzeri şeyler içerisinde görünümü güzel ve hayrı çok olan şeyler de kerimle ifade etmiştir. Farklı ayetlerde geldi. Zevcin kerim diye. Yani güzel, hoş çeşitleri de Allah yaratmıştır ve kendisinin varlığını onu delil olarak zikreder Kur'an-ı Kerim'de. Kerim, güzellik ve zarafet sahibi hayrı çok, faydası muazzam olandır. Her şeyin en güzel ve en üstün olanına da kerim denir. Mesela bitkilerden, mesela meyvelerden, mesela çiçeklerden, mesela sebzelerden, mesela ağaçlardan. Hangisi güzelse ona kerim diye sıfat verilerek ifade edilebiliyor. Peki ekram ismi nedir? İbn-i Kayyum Rahim Allah'ın sözü devam ediyor. da kerimin yani cömört olanın daha fazlası, en iyisi, en çoğu manasını ifade eden ismi tafdili hayır çokluğu manasındaki kerem kelimesinden türemiş bir e, ismi taf değil. Yani sadece Allah'a layık olan bir isimdir. Çünkü en kerim olan, en üstün olan, en hayırı daim olan sadece Allah'tır. İnsanlarında kerim olan vardır. Cömerttir, zarafet sahibidir, güzeldir, hayırlıdır, faydalıdır. Ama ekram oldu mu, en fazla kerim olan oldu mu, bu sadece Allah-u Teala'ya yakışan ve ona layık olan birisindir. Çünkü hayırın tamamı onun elinde ve hayır ondan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Allah'tan başkasına uygun bir isim değildir Ekrem isim. Resulü Ekrem. Ekrem orada bak sıfatladık. Resullerin en kerem misi, en üstün. Orada kayıtladık onu. En üstün, en hayırı çok olan Resul demek resul Ekrem başka bir şeyle bağlayıp onu sıfat yaptık mı onda sorun yok. Ama ekrem sadece Allah'tır. Nitekim ekrem isim var biliyorsunuz insanlarda. Sadece yalın kullanıldığı için insanlara uygun bir isim kullanım değil. Allah-u Teala çünkü mükemmelliğin hayırın tamamıyla kendisinde olduğu ekremdir. O vasıf olarak da mükemmeldir. Fiil olarak da mükemmeldir. İsimlerinde, sıfatlarında zatında ve fiillerinde de ekremdir. Ona ait on her ne varsa zatında ek, ekran. İsimleri ekran en güzel, en faydalı, sıfatları hakeza Bir de fiiller, eylemleri de en hoş, faydası bol ve zarif, faydası muazzam. İmam Hattabi rahimehullah da benzer şeyler söylüyor. Kerem sahiplerinin en değerlisidir ekran isminin karşılığı. Bu da ancak Allahu Teala'ya uygun olabilir. Çünkü onun dengi, muadil hiçbir şey yoktur diyor. Peki bu el-Kerim ve el-Ekram isimlerinin etkiler nedir? Buna iman ettiğimiz zaman ortaya çıkması gereken etkiler değil. Bu kerem sahibi Allahu Teala'nın gözüken, var olan etkiler nelerdir? Gördüğümüz, yaşadığımız hayatta İbn-i Arabi rahimahullah bunu anlatıyor. kitab Esna isimli kitapta iki tane İbn-i Arabi var. Birisi tasavvufuna gidenlerinden öbürü ise kitap üstünde ehli. Bizim bahsettiğimiz kitap üstünde ehli olan o diyor ki El Kerim hayrı çok olan anlamındadır. Bunu ifade eder tarzda Hicr suresine bir ayeti delil olarak zikrediyor. Diyor ki ve inne şey'in illa indena hazainu ve ma nunzilehu illa bi kadarin malum. Hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Yani her ne varsa hazine adına hepsinin hazinesi Bizim yanımızdadır. Ama biz onu belli bir miktar ile indiririz. Böyle e, sınırsız indirmeyiz, ölçüsüz indirmeyiz diyor. Dolayısıyla hayrı çok olan, bütün hazineler yanında olandır. Dolayısıyla el-kerim olan Allah'tır. İkincisi, el-kerim hayrı daim olandır. Kesintiye uğramaz. İnsanlığı demeyelim, daha devrinde da evvelinde mahlukatı yarattığı günden beri kullarına ikramda, inanda bulunmaya devam etmektedir. Ta ki kıyamet gününe kadar. Yani kıyametin kopacağı güne kadar devam edecek, kesintiye uğramayacak. Yani bu esnada yeryüzünde iman eden olmuş, olmamış, kendisine itaat edilmiş, edilmemiş buna çok fazla bakmıyor. Çünkü bütün mahlukatını, mükellef mahlukatında, mükellef olmayan mahlukatında hayrı daim olan kesinden nimetlendirmeye devam ediyor. Üçüncüsü El-Kerim, hayrı kolay elde edilen yakındaymışçasına kolaylıkla erişilebilen zattır. Hayrı kolay elde edebilen, sanki yanındaymışsın da alıyormuşsun gibi kolay elde edilebilen zattır diyor. Allah Teala'dan bahsederek. Buna da şu ayeti dinli getiriyor. İdâse ileke ibâdi annî. Kullarım benim hakkında sana sorarlarsa <gülüyor> <gülüyor> <Ben> çok yakınım. Ucîbu davet et dâi izâ dânî. Muhakkak ki ben çok yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman ben icabet ederim. karşılıklar. Duasına mukabelede bulunurum. Yakın, çok yakın. Hemen yanımızdaymış gibi. Yanımızda birisini istiyormuşuz gibi kolaylıkla elde edilebilen vasıfa sahip allah Teala. Az önce sözümüzün başında söyledik. Bunun için bir karşılık beklemiyor. Hiçbir karşılık olmuyor. Yani şunu yaparsan şunu veririm. Şunu terk edersen bunu veririm demiyor. Dua etti mi kul? allah Teala da onu diledi mi, bir karşılık, bir mukabilini beklemeksin ona veriyor. Çok kolay elde edilebiliyor. Hani derler ya, Allah'ın hazineler geniş, Allah kerimdir diyoruz. Cömerttir, lütfu boldur. İşte burada ifade ettik, hayrı çok olandır, hayrı daim olandır, hayrı kolay elde edilendir. Karşılık olmaksızın bahşedendir Allahü Teala, kerim olan Allah. Bir karşılık beklemez. Bir şarta bağlı olmaz. Yani İlla iman etme teslim olursan sana şu lütuflarda bulunurum Dünyevi demez Ama en büyük, en yüce, en değerli karşılığı mutlaka iman etmeye şartına bağlamış cenneti O da imtihanın, yaratılışın gayesi olduğu için El-Kerim kerem ve değer ihsan eden anlamındadır Allah kime değer veriyorsa o değerlidir Kim hakir kılıyorsa aşağılamışsa o hakirdir, aşağılamıştır Kerim değer sahibidir ve değeri o bahşeberi verir. Hac suresinde bir ayet var. ispat olmak üzere. وَمَا يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لِهُ Allah her kimi hakir kılar, hor kılarsa onun için ikramda bulunacak, onu değerli kılacak kimse yoktur. Hem kerem ve değer sahibidir, hem de bunu ikram eden, ihsan edendir. keremi ve değeri en kerim olan Allah azze ve celle ve bunu hiçbir karşılık beklemek beklemeksizin verir. Çünkü verdiği şeylerde onundur. Aldığı şeylerde onundur. El-Kerim kime verdiğini ve kime bahşettiğini önemsemeyen varlıktır ki bu sadece allah Teala için mümkündür. Çünkü insanlar kime verdiğini tartarlar. Verdiğini kaydederler bir yerlere ve sonra bunu gözetlerler. Karşılığını beklerler. Aynı cinsten olmasa da bir teşekkür beklerler. Veya kendisi zor durumda kaldığında onun karşılığını beklerler. Hiçbir beklentisi yoksa onun karşılığını Allah'tan bekler. İster dünyevi olsun, ister uhrevi olsun, verdi mi, yardımda bulundu mu, ikram etti mi, ihsanda bulundu mu birisine onun karşılığını mutlaka bekler. Ya ondan veya toplumdan, veya Allah'tan. Bunların hiçbisi kınanmış değildir aslında. Ama Allah Teala için böyle bir karşılık bekleme bir durum söz konusu değil. Sadece insanlar için ki iki kerim olan, ekrem olan kime verdiğine de bakmaz, ne kadar bahşettiğine de bakmaz. Dünyada şu kadarı verdiğini demez kim sen karşına çıkamaz. İhtiyaç olana da verir, olmayanı. Eğer bize sadece ihtiyacımız olan şeyleri vereseydi biz diyarusunun en fakir insanlar olurduk. İhtiyaç olan yemek olmazsa hayat yürümez olan kısma ihtiyaç. Yoksa insanların işini kolaylaştıracak, hayatını kolaylaştıracak şeylere dair ihtiyacı kesinlikle bitmez. İhtiyacı olanla olmayan o kadar nimet bahşeder ki adeta bütün dünyayı boca etmiş gibi kullanılan nimetler var. Nasıl diyeceksiniz? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Tirmizi'de ve İbn-i geliyor bu hadis. Men esbaha minkum Sizden her kim şu halde sabahlarsa, sabaha ererse Muafen fi cesedihi bedeni afiyette Zararsız, sıkıntısız, hastalıksız, özürsüz halde sabaha yararsın. Bir. Aminen fi sirbihi. aklında ve toplum içerisinde güven içerisindeyiz. Aklı bozulmamış. Aklı yerinde ve toplum içinde güvendeyse. Korkar halde değilsin. İki. Ve indehû kûtu yevmihî. Ve o günün azığı da yanındaysa. Bu üç halde sabahladığımı kul peke ennemâ o dünya. Sanki bütün dünya onun için toplanmış ve ona verilmiş gibidir. Değil midir? Sağlığın yerindeyse, bedeninde bir sıkıntı yoksa, aklında, toplumun içinde, güven içinde halindeyse, bir de günlük yiyeceğin varsa daha neye ihtiyacın var? Sanki bütün dünya toplanmış sana verilmiş, derlenmiş, toplanmış, senin için cem edilmiş gibidir. Diyor Resulullah onun bakış açısıyla ki o vahiy bir bakış açısıdır. Onun bakış baktığın zaman Allah Azze ve Celle ihtiyacı olana ve olmayana sanki her gün dünyalar dolusu nimetler bakış Dünyevi değil de okrevi bakış açısı. Dünyevi bakış insan elindeki nimetleri görmez, elinde olmayanlara bakar. Bu da Allahu Teala'nın nimetlerinin kadirini bilmemeye, küfranı nimete, onu sürüklerin farkında olmaz buna buna dikkat etmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı diyor ki, dünya hususunda sizden aşağıdakilere bakın ki bu sizin şu nimete şükretmenize etmenize bir vesile olsun. Yok, aksini yaparsanız bu sefer elinizdeki nimete değer vermezsiniz. Allah'ın nimetinin farkına varmazsınız. Gene el-kerim kendisine iltica edip sığınan kimseyi zayi etmez ki bu da allah Teala'dır. Ona iltica için e Allah'ım sana sığınırım demek veya bunu demek sizin itaat ve güzel ameller, salih ameller işleyerek de ona iltica edilir. Çünkü kul hayırlı ameller işledi mi Allahu Teala onu güvencesi altına alır. Mesela bir hadis edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılan kimse Allah'ın zimmetindedir. Güvencesinin altına girmiştir. Bir tek sabah namazı. Değil. Sabah vaktinde kalktın, namazını kıldın, ne yaptın? Allah'ın güvencesine girdin zimmetine. Girdin. İşte bunun gibi salih ameller ve itaat de kul Allah'ın güvencesi altına girer. Bunun delili olarak da şunu zikrediyor İmam İbnül Arabi اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيُوا اَجْرَ Şüphesiz ki iman eden ve salih amel işleyenler var ya biz bu şekilde güzel amel işleyenlerin ecrini zayi etmeyiz. İter ki kul, iman ve onun gereği Salih amelleri yerine getirsin. Biz onun ecrini zayi etmez ve onu araya vermeyiz. Güvence altına verir. Son olarak El-Kerim isminin zahir olan gördüğümüz etkisi bahşettiği zaman arzulananın ötesinde bahşeden zattır ki bu da sadece allah Teala'dır. Arzulanan istenenin ötesinde fazlasında verir. Bunu da şu hadis-i şerifle, kutsi hadis-i şerifle desteklemiş. Müellif Rahim Allah. Ne demekti kudüs-i hadis? olarak da Allah sözü. Allah-u Teala ait ama zikreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait ama manas içerik allah Teala'nın sözü. Ama ayet değil. Bakın şöyle geliyor. Resulullah aleyhisselam böyle sellem öyle söylüyor. Galallahu azze ve celle aziz ve Celil ona Allah şöyle buyurdu. Kur'an'la arasanız bulamazsınız. Yok diyor ki Allah Teala. Eadet tu libadiy's salihin ma'ala aynirat. Ben şunu defalarca tecrübe etmişimdir. Sizler de yapmışsınız tahmin ediyorum. Gerek Kur'an-ı Kerim ayetleri, gerekse nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri Türkçeye çevrildi mi o büyüsünü kaybedemez. Evet. Arapça lafzıyla daha etkili. Daha böyle manasına girebiliyoruz. Bakın. Diyor ki Allah azze ve celle şöyle buyurdu. El detül ibadiyeh salihiyin salih kullarım için hazırladım. Ne hazırlamış? Maale ayne rahat. Hiçbir gözün görmediği şeyler hazırladım. Başka vela ud ne semiat ve hiçbir kula işitmediği şeyler hazırladım. Ve la khatar a la beşer ve hiçbir Beşerin, insanın kalbine gelmeyecek, hatırına gelmeyecek şeyler hazırladı. Diyor ki Allahu Teala, Aziz ve Celil Onu Allahu Teala, Kutsi Hadis'te, Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan kalbinin hatırına gelmeyen nimetler hazırladı. Bunu ne için söylemiştik? İstenenin ötesinde bahşediyor Allahu Teala. Bunları az önce Kutsi gelen nimetleri nerede hazırladı? Ahirette. Yani bu hayatta değil, görmediğimiz, arzuladığımız, orası için amel ettiğimiz hayatta hazırladık. Ama öyle nimetler ki, şimdiye kadar görmemiş hiçbir göz, işitmemiş hiçbir kulak oradaki nimet. Nasıl bir nimetse, insan demek ki o sesle nimetlenecek ve ondan müthiş haz alacak. Hiç almadığı haz alacak. Görecek, sadece görmekle o hazı alacak. Ve hiçbir hayal ona ulaşamamış. Böyle nimetler hazırlanmış Allah'a da. Allah Azze ve Celle bizler o nimetlere kavuşmuşuz. Kul bunu ummuyor aslında. Cennet isterken kul azaptan bile kurtulsan benim için yeter diyor. Çünkü Resulullah Sellem diyor ki bir hadisinde cennetteki bir kamçı kadar yer dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Kamçı kadar yer. Cennetteki bu kadar bir alan dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Kulun arzusu bu. Ama Allahu Teala arzunun arkasındaki büyük nimetleri kul istemeden, arzulamadan hazırlamış ki o nimetlerini vahşetli, kullarına kılmasın, ondan istiyoruz. hans Peki, El-Kerim ve El-Ekram isimlerine iman etmenin bizim üzerimizdeki etkisi ne olmalıdır? Şimdi ona göre. Şimdiye kadar gördüğümüz Kerim isminin gereğince gözüken etkilerdi. Bizim üzerimize nasip etkide bulunması gerekir. Biz el-Kerim'in, el-Ikram'ın allah Teala olduğuna yakinen iman edersek. Birincisi, bu cömertliğinden, kereminden ve sayılamayacak nimetinden dolayı ona muhabbet beslemek ona hakkınca şükretmek. Şükre tekrar değinelim. Şükür, kardeşler. Birkaç şeyi içermezse şükür olmaz. Birincisi, Bizdeki nimetlerin allah Teala tarafından verildiğini bileceğiz. Yani alın terimiz demeyeceğiz. Çok büyük bir hata. İnsanlar diyor ya, benim alın terim var burada. Çok büyük bir hata. Burada o nimetin sahibine küfran Evet alın terim vardır. Ama nice alını terleyenler var ki Allah'ın sana bahşetlikle başındasın. Bizdeki nimetlerin Allah'tan geldiğine iman edeceğiz. Her ne varsın. Bunu dile getireceğiz. Allahu Teala bana ikramda bulundu. Şunu verdi, bunu verdi diye dile getireceğiz. Üçüncüsü, bu nimetleri itaate kullanacağız, isyana kullanmayacağız. Ve dördüncüsü, Allah'ım sana şükürler olsun. Sana bunun için teşekkür ediyorum diye şükrü dile getireceğiz. Bu dört maddeyle şükür tamam olur. biraz söyleyelim mi? Bir, üzerimizdeki nimetlerin Allah'tan olduğunu bileceğiz. İkincisi, bunu dile getireceğiz. Allah bana ev verdi. Allah bana araba verdi. Allah bana akıl verdi. Evet. Allah bana iman verdi. Allah bana salih bir eş verdi. Allah bana evlat verdi. İlahi. Dile getireceğiz. Alın teri. Ben çalıştım kazandım. Bu benim miras malıdır demeyeceğiz. Çünkü hepsi allah Teala tarafından gelmektedir. Sonra bize bahşettiği bu nimetle karşı vazifelerimizi yapacağız. Hakkını vereceğiz. İsyana kullanmayacağız. Mesela Allah bize çocuk vermişse bu çocuğun güzel bir şekilde edeplendirilmesi için, dinini, diyanetini bir insan olması için gayret edeceğiz. Mesela bu bile nimetin şükrü için gerekli. Saldım şayıra Mevlam kayıra diye kötü bir tabir var aslında. Mevla kayırdı mı sorun yok. Saldım şayıra kim kayırsa kayıra desek daha doğru Bu şekilde davranan kimse nimetin şükrünün edasında değildir. Üçüncüsü nimetin hakkını vereceğiz. İsyana kullanmayacağız, itaate kullanacağız. Ve dördüncüsü de Dille şükredeceğiz. Allah'ım sana teşekkür ederim. Bana çocuk verdin. Sana şükrediyorum. Bana ev verdin gibi lafızlarla şükredeceğiz. allah Teala'ya bunun teşekkürünü yapmaya çalışacağız. Bu şekilde şükür olur. Allah'ı sevmek ve nimetlerle şükretmek maddesidir. Üzerimize bu kovulması gerekir. Etki şükür ancak bu dört maddeyle tamamlanır. Onu dile getirmiş olduk. İkinci etkisi allah Teala'dan haya etmek Bunca nimetine karşılık. nimet küfran yaparak, edepsizlik yaparak davranamayız. O yakışkalmaz. Bırak mümini, insana yakışmaz. Yakışır mı? Birisi sana bir şey vermiş, bir ikramda bulunmuş. Ne yapmışsın? Bu ikramı verene karşı saygısızlık yapmışsın. Edepsizlik yapmışsın. Ona karşı saldırgan tavırlar sergilemişsin. Yakışkalır mı? O sana daha dün yemek ikram etti. Veya susuzdun senin su ihtiyacını giderdi mesela. Veya yolda düşmüştün de kendimi kolundan tuttu seni kaldırdı. Yükün ağırdı da yükünün taşınmasına yardım etti. Buna saygısı kapatsan olur mu bu? Bu bir tane, iki tane, üç tane iyiliğini gördüğümüz kimseye. Sınırsız nimet olan kimselere. Allah-u Teala diyor ki iki ayette اِنْ تَعُدُّوا نِيمَتَ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız ne yaparsınız? Sayamazsınız. Üzerimizde sayamayacağımız kadar nimet olan kimseye karşı hayal edilmez ve edeb davranılmazsa kime davranılır? Bu sebeple ona karşı cömert ve kerem sahibinden Rabbimize karşı isyan etmek. Nimetlerine karşı azgınlık yapmak, nimetlerini azgınlığa kullanmak olacak şey değil. Bundan uzak durmak gerekir. Kerim ve Ekrem isminin hakkını iman edersek zaten o tarafa kaymamamız gerekir. O hatalara düşmememiz gerekir. Üçüncü etkisi Sadece ve sadece Allahu Teala'ya bağlanıp tevekkül etmek. Ondan talep etmek. İşlerimizin neticesini ona havale etmek. Çünkü kerem sahibi, ikram sahibi, lütfu bol olan sadece odur. Dolayısıyla ona sığındık mı, ona havale ettik mi, tedbirleri almakla, gayreti sarf etmekle, neticeyi ona havale etmekle üzerimize düşen en gerekli işi yapmışızdır ki sonu olmayan kerem sahibi sadece Teala. Bir ayette diyor ki Allah-u Teala وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ rahim, Aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. Bir başka ayette وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا Hay Hayat sahibi ve hayatın sahibi olan ve ölmeyen Allah'a tevekkül et. Tevekkül kime yapılır? Ölenem mi? Ölmeyenem mi? Öyle, öyle. İnsanlar sanki bunu bilmiyorlarmış. Allahu Teala bunu kulağını emretmemiş Kur'an'da gibi İnsanlar gidiyorlar ölenlere tevekkül ediyor. Ne kadar acınacak bir haldeyiz ya? Evet. Allah sunumuz hayrısı. Evet. Ve bunu yapan insanlar Müslümanım diyen, Kur'an Kerim okuyan, dinleyen, anlamaya çalışan insanlar. Kur'anı reddeden bir Yahudi değil, bir Hristiyan değil, bir Budist değil bunu yapan. Ne kadar acı bir haldeyiz. Evet. Halbuki Allahü Teala bakın ve tevekkül al el hayi ladi la imud. Ölmeyen hayırlan Allah'a tevekkül et dedi. Furkan suresi 58. Hakiza, metevkilen el azizir rahim, mutlak güç sahibi aziz ve çok merhametli şefkattir rahime tevekkül et diyor Allah. Şu ara 217. Dördüncü üzerimize vuku bulması gereken etkisi ise el kerim ve el ekram isimlerine iman etmenin bir karşılığı ise şu olması gerekir: Kerim bir ahlaka sahip olmak için gayret etmeli, ahlakını güzelleştirmek için kerem sahibi, eli bol. Cömert efendim, erdem sahibi, ikram sahibi, birisi olmak için gayret etmeli. İhtiyaç sahiplen, ihtiyaçlarına koşan bir hale bürünmeye çalışmalıdır. Çünkü Allah kerimdir, kerem sahibi olan kullarını sever. Bakın İmam Taberi'nin, Kebir, Evsat ve Mucem-i Sagir. Üç tane Mucem isimli hadis kitabı var. Bunun ikisinde yine Ebit Dünya, Heysemi Mecmu ve İmam Mümzili Tergab-ı tergab bir hadis rivayet ediyor. Ve İmam Albani rahim Allah bu hasen bir hadistir diyor. Çok hoşuma gidiyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innelillahi lillahi ekvamen. Muhakkak ki Allah'ın bazı toplulukları vardır. Ekvam, kavimleri, toplulukları vardır. İhtasahum bin ni'ami limunafiyel ibadih. Kulların faydalanması için nimetleri o kullara has hususi yapmıştır. Mümzili Allah'ın bazı kulları var, bazı topluluklar var. Allah o topluluklara nimetler veriyor. Ne için bu nimetleri verme sebebi? Diyen insanları faydalandırsın diye. Diyor ki devamında. Yükürruhum fiha ma bezelûhâ. Allah onlara o nimetleri diğer insanları faydalandırsın diye vermişti ya. Bol bol o nimetleri insanlara verirler, paylaşırlarsa onları o nimetler içerisinde kararlı var Devamlı kılar. Fayda مَنَعُوهَا نَزَعَهَا minhum, Yok onlar men etmeye, engellemeye, vermemeye başlarlarsa. Allah'ın onlara verdiği nimetlerin farkındalar, veriyorlardı. Sonra vermemeye başladılar. Yani cimrilik yapmaya başladılar. Fakirlikten korkmaya başladılar veya bu nimetleri kendilerine ait görmeye başladılar. Alın terimiz dediler, babamalı, miras malı dediler. Veya şu dediler, bu dediler. Men etmeye, ver, yani insanları faydalandırmamaya başladılar. Her böyle olursa diyor o nimetleri onlardan sıyırır, söker alır. feham ve leha ilah gayri. Sonra başkalarına havale eder. Verir. Kim yapıyor onu? Nimetin sahibi Allah yapıyor. Daha toparlayalım şöyle. Evet. Diyor ki bazı topluluklar vardır. Allah onlara bol nimet verir. Bununla insanları faydalandırsınlar diye verir. Fert düşünülür mü burada? Fert de tabii ki. Topluluklar derken fert bazında da olabilir. Toplum bazında çok az olur. Zengin, Zengin insanlar Evet. Ama nasıl zengin? Bol bol veriyor. İnsanları faydalandırıyor. Allah'ın ona verdiği nimetlerden insanlara faydalı oluyor. Evet. İnsanlardan aç olanları doyuruyor. Çıplak olanları giydiriyor. ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını temin ediyor. Evet. Neyle? Allah'ın verdiği nimetlerle. Benim demiyor. Onun malı ama benim demiyor. Bunu Allah verdi. Allah da insanlara bol bol vermemize emrediyor diyor. Veriyor. Bunu diyor yaptıkça o kullarda bu nimet kalır. O nimet onlara vermeye devam eder Allah. İnsanları bol bol verdikçe, yok kısmaya başlarsa, meletmeye başlarsa bu sefer onlardan seyirir, alır, soyar onlardan olmalı, başkalarına verir. Yani insanları faydalandıracak başkalarına verir diyor. Hakkını verirse kullanmaya devam ediyor. Hakkını vermezse ondan alıyor, hakkını verecek başka birine havale ediyor. Bu ne güzel bir haldir ya elhamdülillah. Bunu Allahu u Teala da gökten nimet yağdırarak göstermişti. Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle de bize bunu zenginlerin sırtından yaptığını ifade ediyor. allah Teala İsrail yolları ne yapıyordu çölde? Gökten nimet yağdırıyordu. Günlük nimetleri yiyen yetiniyordu. Yemeyip yarına saklayanı kozuyor, bertaraf ediyor. Bu hadiste gelenler çok benziyor. Kullar onu saklamazlar. Sonraya bırakmazlar. Allah'ın nimetlerini insanlara hak sahiplerine tabi. Verirlerse Allah'ın nimetleri onlara yağdırmaya devam ediyor. Yo engellerlerse bu sefer onlardan seyri alıyor, verecek başka birlerine aktarıyor. Yani birilerini zenginken fakir yapıyor veya zenginliğin elinden alıyor birileri fakirken veya zengin değilken onları zenginleştiriyor ki insanlar onların üzerinden faydanasınlar. Çünkü Allah. Kerem sahibidir. Kerem sahibi olan kullar ne yapar? Sever beni imkan O başlık altında söylemiştik bunu. Bunu ne için yapar kul? İsra suresinde bir ayet icelle var. Yedinci ayet. Diyor ki Allahü Teala orada: In ahsen tum, ahsen tum ve enfusikum. Şayesiz iyilik ederseniz, ihsan da bulunursanız, kendinize iyilik yapmış olursunuz. Kendiniz için yapmış olursunuz. Yok tutarsanız bu geminiz de kendi aleyhinesidir. Çünkü bunun hesabı var. Evet. Bu sebeple Allahu Teala biz kullarından kerim olan Allahu Teala ikramını Allahu Teala kullarında kerim olmasını istiyor. Cömert olmasını istiyor. Zarif olmasını istiyor. İnsanlara yardım etmesini istiyor ve bunu da kendi nimetini onlara vermek için bir vesile yaptığını beyan ediyor. Kullar o hal üzere olursa kullarına o nimetleri vermeye devam edeceğinde Esedü'l-selamın diliyle beyan ediyor. Bakın bir hadiste de İmam Müslim'in sahihinde gelen bir hadiste şöyle buyuruyor. Son söz olarak onu söyleyelim. Diyor ki Allahu Teala gene kutsi bir hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktarıyor. Allahu Teala böyle buyuruyor diye. Ey kullarım, kulların hallerini en iyi bilen Allahu Teala, onların da en anlayabileceği şekilde hitap ediyor onlara. Ey kullarım sizin bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Bana fayda vermek için çalışsanız da bana fayda vermez. Sizin bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla ne vermemekle zarar verirsiniz bana, ne vermekle bana faydada bulunursunuz. Verin diyor yani kullara verin. Ey kullarım bunlar ancak sizin amellerinizdir. Yani yeryüzünde size emrettiğim ve sizin o emre, olarak yaptığınız hayırlı ameller sizin amellerinizdir. Ben onlar sizin için sayıyorum. Kaydediyor. Bunların karşılığı kalıyor, unutuluyor, ihmal ediyor zannetmeyin. Onların karşılığını ben size tam olarak veriyorum. Ahirette ayrıca verecek. Kim Allah'ın ona verdiği yani benim ona verdiğim karşılığı hayır olarak, hayır olarak görürse Allah'a hamd diyor. Yani dünyada bir şeyler yapmış. Onun karşılığını ahirette hayır olarak görmüşse Allah'a hamd etsin. Bu ne için? Allah bu kapıyı açtığı için Allah bu imanı, bu hidayetuna bahşettiği için Allah'a hamd etsin. Kim de bundan başka bir şey görürse yani yaptığını karşını hayır olarak değil de şer olarak günah olarak cezayı gerektirecek bir iş olarak görürse kendisinden başkasını kınamaz. Allah Azze ve Celle bizleri kerem sahibi fakirlikten geçim sıkıntısından korkmayan aç kalmaktan, çıplak kalmaktan korkmayan bilakis Verenin kendi nefsi için verdiğini, hayır yapanın kendi adına hayır yaptığını e, iyice idrak ederek ve Allah'ın verdiği nimetlerin de ikram eden, bol bol insanların ihtiyaçlarını karşılamaya kullanan kimseler için daim olacağı bilincini yerleştirdiği kullanan hakkı Kerim olan, ekrem olan Azze ve Celle'ye. اَقُولُ قَلْ هَذَا استَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظ۪يمَ لِكُمْ وَلِسَائِرِ Panik Allahuma le rahmanek ve illa ve